Seval Şahin Tülin Ural anlatıyor Garip bir ihtilalci olarak Ahmet Hamdi Tanpınar Merhabalar Mahur Besley'i bu ses kaydı için yeniden okurken aslında hepimizin farkında olduğu bir şeyi ben de bir kez daha idrak ettim. Okumalarımız güncel olandan etkileniyor. Kendi şahsi hayatımızda o sırada olup bitenlerden ya da memlekette yaşananlardan. Ve elbette bunların bizim üzerimizde bıraktığı izden. Ben de Mahur Beste'yi okurken memleket, ormanlar, canlılar vahşi bir yangınla sarsılıyordu. Ben de hepiniz gibi bütün bu olan bitenlerden derinden etkilendim. Ve bu etkilenme Mahur Beste'de daha önce fark etmediğim bazı katmanlar olduğunu görmeme yol açtı. Bu kayıt biraz da bu katmanların iziyle oluştu. Dolayısıyla hakikat tarafından sınanmış bir okumaydı bu. Mahur Beste'nin en önemli karşıtlık üzerine kurulu temalarından birine götürüyor bu bizi. Rüya ve hakikat arasındaki karşıtlık. Kitabın kendisi bir rüya ile açılıyor. Belki de tamamı Behçet Bey'in bir rüyası. Ama bir taraftan da hakikatle hayatiyetle dolu bir kitap Mahur Beste. Ve aynı zamanda tarihe bakıyor, geçmişe bakıyor. 19. yüzyılı neredeyse baştan sona kat ediyor. Bildiğiniz üzere 19. yüzyıl bir yüzyıldan uzundur. 1899'da bitmemiştir. Kitap ilk defa tefrika edildiğinde, yani 1944'te, bir ilk roman aynı zamanda, Behçet Bey de 75 yaşında. Öyleyse Behçet Bey'in rüyası ya da kitapla, yazıldığı zaman arasında bir örtüşme var. 1870'lerde doğmuş bir Behçet Bey. 1900'de evleniyor. Yani yüzyılın sonunu görüyoruz. Ama aynı zamanda geri dönüşlerle öncesine doğru da gidiyoruz. Dolayısıyla tarihe bir bakış mahrubeste. Ama başka bir yerden bakıyor. Bir taraftan yaşayan canlı bir şey tarih. Bir taraftan da Aynı Behçet Bey'in eşyaları gibi, bebekleri gibi, saatleri gibi, tozlu ve darmadağın. Bir taraftan büyük kamusal olaylar geride okunuyor. Ama bu büyük kamusal olaylara onun içindeki insanların duygularından bakıyor. Sevinçlerinden, hasetlerinden, korkularından ve sırlarından. Bu anlamda Mahur beslenin bir ikinci karşıtlığı, bir ikinci teması daha var. Şahsi olanla kamusal olan arasındaki bağlantı. Bütün bu dağınıklığı içinde hayatı anlatırken dikkatli bir göz aynı zamanda kitabın sağlam bir yapısı olduğunu da görüyor. Hiç de aslında e, düzensiz ya da dağınık bir kitap değil Beste. En azından belli temalar etrafında toparlanıyor. Ve 19. yüzyıla bakarken ki bu yüzyıl tam pınarında edebiyatının tarihini yazdığı yüzyıl, ee, hem de tarihin, tarih biliminin büyük sorularına değiniyor. Bir kere en başta zaten rüya-hakikat çelişkisinden bahsettik. Tarih okurları olarak bizim de sık düştüğümüz bir duygudur bu. Acaba okuduğumuz tarihçinin bir rüyası mıdır? Onun hakikat diye iddia ettiklerinin bir rüya olup olmadığından hiçbir zaman emin olamayız. Ama bundan da ibaret değil. Bir yandan da değişmeden kalan şeylerin mahlubesi Fakat bir taraftan da değişme ile bir imparatorluğun tarihi. Modernlik karşısında ne yapacağını bilemeyen çöken bir imparatorluk. Dolayısıyla tarihçiliğin önemli bir sorusuna daha gidiyoruz. Süreklilik ve kopuş sorusu. Aynı zamanda çöken bir konağın hikayesi bu. Yani edebiyat tarihimizin olmazsa olmaz öykülerinden biriyle daha karşı Çöken konak hikayesi. Elbette bu çöken imparatorluğun bir metaforu. Ama çöken konak hikayelerinden çok önemli noktalarda ayrılıyor. Burada artık diğerlerindeki güçlü nostalji çok daha geride. Ya da hüzün duygusu da o kadar baskın değil. Hatta şakacı bir duygu var Mahur Beste'ye Çöken bir imparatorluğu alışıldık olanın dışında bir sesle anlatırken, tarihsel olana alışıldık olanın dışında bakarken, bunun etrafında bilindik tipleri yepyeni bir çerçeve içinde anlatırken, Mahur Beste'nin bütün büyük temalarının toplantı bir bölüm var aslında. Yani hakikat, çöküş, değişim, Kamusal ve şahsi arasındaki bağlantı. Bu bölüm garip bir ihtilacı bölümü. Sabri Hoca bu bölümün merkezinde duruyor. Adı üzerinde bir ulema ama ihtilacı bir ulema. Bu bile başlı başına mahur beslenin nasıl farklı bir yerde durduğunu gösteriyor. Ve Sabri Hoca'nın adalet arayışının kalbinde nasıl bir kişisel travma olduğunu, kişisel bir yaralanma olduğunu... Sayfa 84'te okuyoruz. Sabri Hoca çocukken kendisini e, terk etmiş, annesini ve kendisini terk edip Adana'ya yerleşerek zengin olmuş babasının konağına kılık değiştirerek gidiyor, kendini daha doğrusu tanıtmadan gidiyor ve burada şunları düşünüyor: Acımak bir ölümün tecrübesini acımak için ölümün tecrübesi yetmezdi. Kuru Mısır ekmeğinin de acısını tatmak lazımdı. Bu yüzden onun için dünya ikiye ayrılıyordu. Halbuki kitaplar sevginin birleştirici bir şey olduğunu yazıyorlardı. Evet kitaplar ne derse desin dünya ikiye ayrılıyordu. Bir anda annesi kardeşi ve ona benzeyenler bir anda da bilerek veya bilmeyerek onların zırabına sebep olanlar vardı. Sabri Hoca bu noktadan medresenin kendisine o kadar iyi öğrettiği adalet fikrini dönmek istiyor fakat onu eskisi gibi tam bulmuyordu. Bu Adana seyahati onun içinde tam bir ihtilal koparmıştı. Dolayısıyla Sabri Hoca'nın ihtilali kendi şahsi yarısından başlıyor. Ve sonra imparatorluğun çöküşüne ilişkin önemli bir tartışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Sabri Hoca'yla İsmail Mond'un arasındaki tartışma yine aynı bölümde. Ama önce Sabri Hoca'nın nereden konuştuğuna bakalım. Sabri Hoca değişmeden kalan şeylerin peşinde ve daha kategorik düşünen bir karakter. Sayfa 86'dan okuyorum. Cemiyetin kaderini yapan her türlü geçici şartlar aşılsa bile, çok derinde aşılması imkansız olan bir duvar vardı. Bu her medeniyetin fertlere bir miras gibi aşıladığı, içtimai bir insiyak halinde babadan oğula süre giden zihniyetti. Onu değiştirmek çok güçtü. Halbuki o olduğu gibi kaldıkça her adımda minbir şekli bürünerek gene karşımıza çıkacaktı. İşte Sabri Hoca bu düşüncelerin verdiği ümitsizlik içinde çırpınıyordu. Tüm bu ümitsizlik Sabri Hoca'yı imparatorluğun çöküşünü bir medeniyetin iflasıyla açıklamaya götürüyor. Sayfa 91'de İsmail Molla ile tartışmasında şu fikirleri savunacak. Sen bir medeniyetin iflası nedir bilir misin? dedi. İnsan bozulur, insan kalmaz. Bir medeniyet insanı yapan manevi kıymetler manzumesidir. Anlıyor musun şimdi derdin büyüklüğünü? Cahisin, okur öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok yetiştirirsin. Günün birinde meydana verir. Paran yok kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur. Sonra şöyle devam ediyor Sabri Hoca sayfa 93'te. Şark yok, şark öldü. Biz yetimiz. Unutmayalım Sabri Hoca da bir yetim. Bir babası var ama aslında yok. Unutmaktan başka çaremiz yok. Yetimlikten kurtulmak için unutmalıyız. Sabri Hoca'nın tüm bu sözlerine Atiye içinden isyan ediyor. Bu ölü nerede yatıyordu? Mezarı neredeydi? Niçin içinde bu garip merhamet çesimini sıkanlamıştı? Kim bilir belki de ölmemiştir diyordu. ''Bu kadar büyük bir şey ölemez.'' Kalbi o zamana kadar duymadığı garip bir ocak duygusuyla, garip bir izzeti nefis acısıyla burkuluyordu. Bu ölümü kabul etmek güçtü. Bu her şeyden vazgeçmek, her şeyden pişman olmaktı. Ama neyse ki Molla Efendi, Sabri Hoca'nın bu fikirlerine şu sözlerle karşı çıkacak. ''Ben şarka bağlı değilim, eskiye de bağlı değilim. Bu memleketin hayatına bağlıyım.'' bu Müslümanlık mıdır, şartlılık mıdır, Türklük müdür bilmiyorum. 20 senedir okudum. 30 sene kadılıklarda fetvahanede çalıştım. Bir tek şey anladım. Kitapla bu hayatın ayrılığı. Sen garptan geli olduğumuzu söylüyorsun. Zaten herkes bunu söylüyor. Elbette doğru bir söz olsa gerektir. Fakat ben daha mühim bir şey söyleyeceğim. Ben hemen etrafımızdaki hayattan geli olduğumuzu söyleyeceğim. Bence ne şart? Ne şu ne bu vardır. Etrafımızda gördüğümüz hayat vardır. Bizi yapan bu hayattır. Bütün hususiyetlerimiz oradan gelir. Bu ise kitapta okuduklarımız gibi bir kere için olup bitivermiş şeylerden değildir. Daima değişen, değiştikçe bizi de değiştiren bir şeydir. Çünkü arkasında eline geçen her meyveyi iştahla ısırmasını bilen bir cemaatin zevk hayatı vardır. Sonra sayfa 98'de şöyle devam eder. Şark ördü diyorsun. Ahmet Ağa öldü gibi bir şey bu. O benim iki elim iki ayağımdır. Sonra severim de. istemem ama varsın ölsün. Yerine elbet bir gelir. Zaten şart nedir? Bir kelime. Kelimeler varsın ölsün. Asıl yaşaması lazım gelen ölmez. O bizim hayatımızdır. O değişir. Değiştikçe de yaratır. Arkasında kendisini yapan kuvvetli o duruyor. İşte benim sevdiğim, inandığım şey budur. Benden yüz sene sonra şartlar o kadar değiştiği, unsurlar o kadar tanınma şekli girdiği halde bu memleketin hayatını yine bugünün devamı yapacak olan bu damgadır. Ne şarka, ne garba, ne falana, ne feşmekana bağlayın, bize bağlayayım hayata yani ölmeyen bir şeye bağlayım. O zaman sözlerimizi burada bitirelim ve Molla Efendi'nin umudunu tekrarlayalım. O yanan ormanlar yeniden yaşayacaktır. Hayat mutlaka yolunu bulacaktır. Sevgilerle. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla.